Selamun ve Rahmetullahi ve bereket. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız Allah kime hidayet dilerse onu saptırıp yoktur Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur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 cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı bir günde Allah yüzleri ağıranlardan eylesin. Evet, bugünkü dersimiz akide ile alakalı bazı terimlerin üzerinde ve tariflerin üzerinde duracağım inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Biliyorsunuz, yaşamış olduğumuz toplumda nelerin doğru, nelerin yanlış olduğu ve doğru bildiğimiz yanlışların çok olduğu öyle bir ortamdayız ki ak kara, doğru yanlış hep birbirine karışmış. Eğer bizde doğru kelimeleri doğru manasıyla öğrenmezsek bu akide edindiğimiz kelimeler bizleri birçok yanlışa ne yapar sürükleyebilir. Öyleyse nedir bu akide? Nedir bu ehli sünnet? Nedir bu ehli sünnet vel cemaat? Bunların üzerinde bugün biraz durmak istiyorum. Kardeşlerim, akide kelime manası ile Lugat, lugatta akit kelimesinden alınmıştır. Yani sıkı sıkıya tutmak, yapışmak, bağlanmak, sağlamlaştırmak, bırakmamak üzere yakalamak gibi manalara gelir. Dinimizde ise bu kelimeye yüklenen mana, yani buna da ıstılahta denir, Allah Azze ve Celle kesin şüphesiz bir şekilde ve tevhidin gereklerine uygun olarak iman etmektir. Meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe hayri ve ile kadere iman etme ve dinin esasları kapsamına giren bütün hususlara iman etmektir. Birçok kimse sahih akideyi es diye zikredilmiştir. Onun için sapık fırkaların akide ve görüşlerini birbirinden ehli sünnet ayırmıştır. Çünkü ehli sünnetin vel cemaatın akidesi sahih akidedir. Ve bunu da Kur'an'dan ve Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam'ın sahih sünnetinden almıştır. Bunun üzerine hiçbir sözü, hiçbir görüşü beyan etmemişlerdir, yüklememişlerdir. Allah bizleri de neslimizi de ehli sünnet ve cemaatın yolundan ayırmasın. Eğer bu kelimeler doğru anlaşılmazsa. Ehli sünnet şunu diyor. Ehli sünnet bunu diyor diyerek bu kelime adı altında bizlere gelen birçok kelimeleri ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Ama bu ehli sünnetin ne olduğunu anlamadan kabul ediyoruz. Ehli sünnet den bazıları akide hakkında yazdıkları kitaplara hep Es-Sünne ismini vermişlerdir. Düşünün İmam Ahmet bin Hanbel Es-Sünne diye bir kitabı vardır. i̇bn Ebu Asım'ın ve birçok alimin Es-Sünne diye eserleri hep bundandır. Bazı alimler de akide kitaplarına usulü din adını vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dini. İtikiyat veya ameliyat diye de ikiye ayırmışlardır. Ameliyattan kastedilen namazdır, zekattır, alışveriştir amellerin keyfiyetine dair bütün gelen hükümlerdir. Bunlar da feriye veya furu diye isimlendirilir. Bu da akide ilminin feridir. Çünkü akide itaatlerin en şereflisidir. Ve ameli ibadetlerin kabulü de insanın akidesinin sahih olmasına bağlıdır. Eğer birinin akidesi bozuksa onun ibadeti de kabul olmaz. Ecri de geçersiz olmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle ancak sağlam akideden gelen ameli kabul etmiştir. Mesela bir ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki Gerçektir ki sana da senden öncekilere de vahyolunmuştur. Eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Rümer 65'te. Evet. de gelen bir rivayette kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. Yediği haram, içtiği haram, Giydi haram, elini açmış yarap yaraptür. Allah bunun neyini kabul etsin diyor. Demek ki akide'nin ve amelin düzgün olması gerekiyor ki ibadetin kabul olması gerekir. Bazı alimlerimiz de akide kitaplarına fikul ekber ismini vermişlerdir kardeşlerim. Demek ki akide. Allah azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah'ın sahih sünneti. Bunun üzerine hiçbir söz, hiçbir görüş beyan etmeme, kabul etmeme. Ehli sünnet vel cemaatsa onlar da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabesi ve kıyamet gününe kadar onlara aynen sahabenin iman ettiği gibi, aynen sahabenin amel ettiği gibi kıyamete kadar onlara doğru bir şekilde tabi olanlara denir. Onlar, yani ehli Sünnet ve Cemaat, bidat ve hurafelerin şüphesinden uzak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde bulunduğu ve ashabının da üzerinde ittifak ettiği sahih akidiye sarlanlardır. Allah bizi de neslimizi de bu yoldan ayırmasın ehl sünnet isminin verilmesinin sebebi kardeşlerim amellerinin Kur'an'ın açıklayıcısı olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olması ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle amel etmelerinden kaynaklanır bu isim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim sünnetime ve benden sonra kendilerine hak olarak gösterilmiş olan, Raşit halifelerimin sünnetine uyun, ona hısla sarılın buyuruyor. Ve onlar yolların en hayırlısı olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu bilirler ve onu başka yolların önüne geçirmezler. Evet kardeşlerim, cemaat diye isimlendirilmemizin sebebi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve bu ümmetin git yola tabi olma hususunda toplanmalara yani toplanan bu topluluğa cemaat denir. Ehli sünnet ve Kur'an ve sünnete tabi olan bu topluluğa cemaat yani ehli sünnet ve cemaat ismi verilmiştir ki hak üzere ve şaibelerden uzak olan İslam akidesi üzerine birleşmişlerdir. Eğer yeryüzünde inanan bir kişi dahi olsanız, tek başınıza dahi olsanız, tevhid üzerine iseniz siz bir cemaatsınız. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sünnetine ve ashabın yoluna tabi olanlar ki onlar kimdi? Ehli sünnet vel cemaattir. Aynı zamanda bu cıf'a fırkatın naciye yani Kurtulan fırka adı verilmiştir kardeşlerim. Ehli sünnet ve cemaat diye isimlendirilmesinin sebebi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki her iki kitap ehli dinlerinde 72 fırkaya bölünmüştür. Muhakkak ki benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecek. Bunun biri dışında hepsi ateştedir demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Peki ey Allah'ın Resulü o kurtulan fırka hangisi? Benim kitabım ve sünnetime bağlı kalan cemaattır demiştir. Yani benim kitabıma ve sünnetime bağlı kalan cemaattır. Aynen bir porsuğun azı dişleriyle ağaç köküne sarıldığı gibi o köke sarılıp Sünnete tabi olan ve bütün fırkayı dalleden uzak duran cemaattır demiştir. Evet kardeşler. Ehli Sünnet vel Cemaat şeklinde isimlendirilme doğru bir vasıftır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan, sahih akide mensupları ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan başka yol tutan diğer fırkaları bu vasıf ayırır. Bakın, bu haftada bilmem ne kandili diye bir kandil kutluyorlar. Neye dayanıyorlar? Çünkü halkın anladığı akide anlayışı, Kur'an ve sünnet üzerine değil, kaynağının haktan mı, batıldan mı olduğunu dikkat etmek sizin kalplerini bağladıkları her şey. Eğer İslam'da böyle bir şey yoksa, Müslümanların da böyle bir günü kutlamalarının bir anlamı nedir? Yoktur. Eğer İslam'da böyle bir gece varsa muhakkak bizlerin de o geceyi ne yapması? ihya etmesi gerekir. Demek ki ehl Sünnet vel Cemaat ismi çok çok önemli bir isim. Bu fırkalardan olanlar akidelerini insanların akıllarından ve Yunan felsefesinden varis olduğu kelam ilminden alır bidat fırkaları. Ve bidat fırkaları böylece bu akidelerini Allah'ın kelamının ve Resulullah'ın sünnetinin önüne geçirirler. Sabit şeri nasları reddederler. Sırf beşeri akılların kabul etmediği veya akılların bu nasların delalet ettiği anlamları mümkün görmediği birçok şeyi tevil ederler. Felsefeciler, kaderiyeler, maturidiyeler, cehmiyeler, mutezileler, cehmiyeler, eşareler hep bu fırkalardır kardeşler. Allah'ın verdiği nimeti özellikle akıl nimetini dini anlamada kullanmayıp dinin önüne geçirip aklı üstün tutmuşlardır. Akidenin önünü çoğu zaman heva üzerine kuran. İmamlarının görüşlerini alan birçok fırkalar onların sözlerini Allah'ın kelamının ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın kelamının önüne geçirmişlerdir. Yine bu fırkalardan kimisi akidelerini tesis eden, esaslarını koyarak inşa eden önderlerine nispet edilmiştir. Ve Müslümanım der, hemen akabinden Hangisinden işte kim akidesini tesis etmişse esaslarını kim koymuş, kim inşa etmişse hemen o önderinin ismini zikreder. Hanefi, Şafiye, Maliki veyahut Eşari veyahut falanı filanı der. Halbuki dinimiz İslam, kitabımız Kur'an, ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kabir'de de sorulacak bu sorudur. Sen hangi partidensin, hangi fırtıdansın, hangi mezheptensin? Kabir'de sorulacak soru bu değil. Ve eğer hakikaten biz birilerin peşinden gideceksek, o zaman bizim Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin mezhebinden olmamız gerekmez mi kardeşlerim? Demek ki ehli sünnet vel cemaat Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine sıkı sıkıya sarılan, sahabenin yolundan giden topluluğa denir. Allah azze ve celle ehli sünneti hata ve yanlıştan korunmuş olan semadan vahiyen desteklemiştir. Çünkü Kur'an ve sünnette hevasından konuşmayan ancak kendisine bildirilen vahiyle konuşan Resulullah Muhammed bin Abdullah'ın sünnetinden başkasına tabi olmaktan ve nispet edilmekten korunmuştur. Evet gelen vahiy semadandır. Semada da hata, eksiklik birbirine zıt bir şey nedir? Yoktur kardeşlerim. Evet Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bir adam İmam Mali'ye soruyor. Ey Ebu Abdullah, ehli sünnet kimdir? İmam cevap veriyor. Onların kendisiyle tarif edildikleri bir lakabı yoktur. Yani cehmi, rafizi, kaderi değildir. Onlar hadis ashabıdır. Hadis ehlidir demiştir. Çünkü onlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine gerek rivayet, gerek dirayet bakımından önem gösterirler. Hadislerde gelen akide ve hükümlere de tabi olurlar demiştir. Evet kardeşlerim, ehli sünnet kurtulan fırkadır. Yine Ali Vesselam'ın hadislerinde geldiği gibi ehli sünnet fırkatın mensuradır. Yani yardım olunmuş fırkadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden yardım olunan bir taife kıyamet gününe kadar devam edecek ve muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir diye buyurmuştur. Demek ki hem kurtulan fırka hem de yardıma mazhar olan bir topluluktur kardeşlerim. Bir de Selef kelimesi gelir. Selef nedir? Lügatta kardeşlerim Selef önceki topluluklar demektir. Selefe yesdufu denilerek yani geçmiş kastedilir. Kişinin Selefi denildiğinde geçmiş babaları ataları kastedilir. Demek ki Selef dediğimizde ıstılahta da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri ve onlara tabi olarak üstün kılınan üç asırda yaşayıp onların yolunda yürüyen din imamları demektir. Evet, selef dediğimiz zaman bunlardır. Selefi de bunlara uyan insanlar. Peki halef nedir? Tabi her şey zıddıyla kayındır. Halef kelimesi de sonradaki demektir. Ve geçenlerden sonra gelen kimse hakkındadır ise bu hoş bir kelime değildir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin yoluna akide konusunda muhalefet edenlere verilen isimdir bunlar kimdir? hariciler çıkmıştır rafiziler çıkmıştır beşeri aklı şerî nasların önüne geçiren kelamcılar çıkmıştır cehmiye çıkmıştır mutezile eşariye kaderiye mürciye ve diğerleridir Bunlara da halef denir kardeşlerim. Ehli sünnet vel cemaat selefin menheci üzerinde yürüyenlerdir. Ehli sünnet vel cemaat selefin fehmine değil, menhecine tabidir. Fehim yani görüş, söz kendilerine ait olabilir. Evet. Allah Resulü sallallahu ve Fırkatın ı Naciye sorulduğunda benim ve ashabımın yolu üzerine da demiştir. Onlar selefe ne yapmıştır? Nispet olduklarından selefe tabi olanlara selefi veya selefi salih akidesi üzerinde yahut da selefi salihe tabi olan denilmiştir. Bu isimlendirilmede Onların ehli sünnet diye isimlendirilmesine uygundur çünkü selefi salihinin akidesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin ve onların menheci üzerine gidenlerin akidesidir kardeşlerim. Evet bu da Peygamber Aleyhissalam'ın yoludur. Halefse menheci inkar edenlere zıttına gidenlere denilmiştir. Ve halef bu isimlendir isimlendirmeyi ikrar etmiştir. Hatta onlardan pek çoğu halefin mezhebini önünde peygamberin aleyhissalatü vesselamın sahabesi olan selefin mezhebinden daha üstün tutma cüretini göstermişlerdir. İşte bu onların yolunun aleyhissalatü vesselamın başında olduğu sahabelerinin yoluna muhalif oluşunun açık bir itirafıdır. Evet. Bu itiraf sahih akideden yüz çevirmek olarak yeterlidir. Kardeşlerim Selef'in akidesinin özellikleri vardır. Bunlardan bir tanesi İslam akidesi gaybi bir akidedir. Evet gaybi bir akidedir. Gayb nedir? Duyu ile görülmeyen şeydir. İşitme görme, dokunma, koklama ve tatmadan ibaret olan beş duyu ile idrak olunmaz. Dolayısıyla İslam akidesinin meselelerinin tamamına kulun iman etmesi ve bunların gayıttan olduğuna itikat etmesi gerekir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, hayriyle, şerriyle kadere kabir azabına ve nimetlerine Allah'ın kitabı ile Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde gelene itimat ederek diğer kayıp konularına da iman etmesi gibi. Evet. Allah Azze ve Celle hemen kitabında ne demiştir? Elif Lam, Mim. Kendisinde şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Allah'tan sakınanlar için bu bir nedir? Rehberdir. Bunlar gayba iman ederler diyor. Evet, Bakara suresinin hemen girişinde Allah Azze ve Celle müminlerin vasıflarından hemen kayba iman ettiğini ne yapıyor? Bildiriyor. Evet, bizimkiler düştü. Onları biraz bekleyelim olmazsa. Oradakiler dernekte toplanıyorlar bayanlar. Oradan giriyorlar. Oradan dinliyorlar. Herhalde internet mi kesildi acaba?